Kıyametin vaktini bilmek Allah'a aittir. Onun ilmi dışında ne bir meyve tomurcuğundan çıkar, ne de bir dişi hamile kalır veya doğurur. O, müşriklere, nerede benim ortaklarım diye nida ettiği gün, onlar, sana arz ediyoruz ki, senin ortağın olduğuna dair hiçbir şahidimiz yoktur derler. Daha önce taptıkları kaybolup gitmiş, onlar da sığınılacak bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan, dünya menfaatini istemekten usanmaz. İstediği eline geçmeyip, kendisine bir kötülük dokunduğu zaman da, yeise düşer ve Allah'ın rahmetinden ümidini keser. Ona dokunan zarardan sonra, kendisine tarafımızdan bir nimet tattırdığımızdaysa, ''Bu benim hakkımdır.'' der. Kıyametin geleceğini de sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile, onun katında elbette benim için bundan daha güzeli vardır. Biz, o kafirlere yaptıklarını elbette haber vereceğiz ve onlara pek ağır bir azaptan tattıracağız.'' İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirir, yan çizer, ona bir kötülük dokunduğundaysa bol bol dua eder. De ki, söyleyin bana, eğer bu Kur'an Allah katından olduğu halde, siz onu inkar etmişseniz, haktan böylesine uzak olan kimseden daha sapık kim vardır? Onlara gerek içinde yaşadıkları alemin her tarafında, Gerekse kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz. Ta ki Kur'an'ın hak olduğu onlara iyice açıklanmış olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Bilin ki onlar Rablerine kavuşmaktan şüphe içindedirler. Bilin ki o her şeyi ilim ve kudretiyle kuşatmıştır. Şura Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Hâmîm, Ayn, Sîn, Kâf, Kudreti her şeye galip olan, Ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah, Sana ve senden öncekilere böylece eder. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. O her şeyden yüce, her şeyden büyüktür. Gökler onun azametiyle üstlerinden yarılacak hale gelirler. Melekler de Rablerini övüp onu tesbih eder ve yeryüzündekilerin bağışlanması için dua ederler. Bilin ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ondan başka dostlar edinenleri ise Allah görüp gözetmektedir. Yoksa sen onların üzerinde hüküm ve tasarruf sahibi bir vekil değilsin. Beldelerin en şereflisi Mekke ile onu çevreleyen bütün yeryüzü ahalisini sakındırasın ve geleceğinde şüphe olmayan haşir günüyle korkutasın diye biz bu Kur'an'ı sana Arapça olarak indirdik. O gün insanlardan bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemdedir. Allah dileseydi onların hepsini tek bir ümmet yapardı. Lakin o dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimler içinse ne bir dost vardır ne de bir yardımcı. Yoksa Allah'tan başka dostlar mı edindiler? Asıl dost ise Allah'tır. Ölüleri diriltecek olan da O'dur. O her şeye kadirdir. İhtilafa düştüğünüz bir şey hakkında hüküm Allah'a aittir. Rabbim olan Allah O'dur. Ben O'na tevekkül ettim ve ancak O'na yönelirim. O gökleri ve yeri yoktan yaratandır. O size kendi cinsinizden eşler ve hayvanlarınızdan da çiftler yarattı ki sizi böylece çoğatmaktadır. Onun hiçbir benzeri yoktur. O her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla görendir. Göklerin ve yerin hazineleri ona aittir. O dilediğinin rızkını genişletir, dilediğininkini daraltır. O her şeyi hakkıyla bilir. Nuh'a emrettiği şeyi Allah sizin içinde dinin hükümlerinden kıldı ki, O'nu sana da vahyetmiştik. Aynı şeyi İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya da emretmiş ve dini dosdoğru muhafaza edin ve onda ayrılığa düşmeyin buyurmuştuk. Kendilerini davet ettiğin şey, müşriklere pek ağır geldi. Allah her din için dilediğini seçer ve kendisine yönelen kimseyi doğru yola iletir. Onlar kendilerine ilim ulaştıktan sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbin mükafat ve cezayı kıyamet gününe bırakmış olmasaydı aralarında derhal hüküm verilirdi. Onlardan sonra kitaba varis olanlarsa onun hakkında derin bir şüphe ve tereddüt içindedirler. Sen insanları tevhide davet et, emrolunduğun gibi dosdoğru ol, onların heveslerine uyma ve de ki ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara inandım ve aranızda adalet etmekle emrolundum. Allah benim de, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da sizedir. Hak ortaya çıkmış, aramızda münakaşaya hacet kalmamıştır. Allah bizi bir araya toplayıp, hükmünü verecektir. Dönüş ancak O'nadır. İnsanlar Allah'ın davetine uyduktan sonra, hala Allah'ın dinine karşı mücadele edenlerin getirdikleri deliller, Rableri katında batıldır. Onlar üzerine bir gazap, ve pek şiddetli bir azap vardır. O Allah ki hakkı beyan etmek üzere kitabı ve adaleti indirdi. Nereden bileceksin? Belki de kıyamet pek yakındır. Ona inanmayanlar kıyametin çabuk gelmesini istiyorlar. İman edenlerse ondan korkarlar ve onun hak olduğunu bilirler. Kıyametten şüphe eden. Ve onun hakkında mücadele edenler, Haktan pek uzak bir sapıklık içindedirler. Allah kullarına karşı pek lütufkardır. O dilediğini rızıklandırır. O mutlak kuvvet ve izzet sahibidir. Kim ahiret kazancını isterse, Onun kazancını artırırız. Kim dünya kazancını isterse, Ona da ondan veririz. Ahirette ise, O'nun hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların, Allah'ın izin vermediği bir şeyi meşru kılacak şerikleri mi var? Eğer Allah mükafat ve cezayı kıyamet gününe bırakmış olmasaydı, aralarında derhal hüküm verilirdi. Zalimlerin hakkı, muhakkak ki pek acı bir azaptır. Sen o zalimlerin, kendi kazandıkları şeyin korkusundan titrediklerini görürsün. Fakat o korktukları şey başlarına gelecektir. İman edip güzel işler yapanlarsa cennet bahçelerindedirler. Rablerinin katında diledikleri her şey vardır. İşte bu pek büyük bir lütuftur. İman eden ve güzel işler yapan kullarına Allah'ın müjdelediği saadet budur. De ki, Vazifem karşılığında sizden bir ücret istemiyorum. Sizden istediğim ancak akrabaya sevgi ve ehl beytime muhabbettir. Kim bir iyilik yaparsa biz onun sevabını daha da arttırırız. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır ve şükredenlerin mükafatını fazlasıyla verir. Yoksa senin için Allah adına yalan uydurdu mu diyorlar? Eğer öyle olsaydı, dilediği anda Allah senin kalbini mühürlerdi. Allah batılı yok eder ve hakkı delilleriyle ispat eder. Şüphesiz ki o gönüllerde olanı hakkıyla bilir. O Allah ki kullarının tevbesini kabul eder, günahlarını affeder ve onların işlediklerini bilir. O, iman eden ve güzel işler yapanların dualarına cevap verir ve lütfuyla onların sevaplarını arttırır. Kafirler içinse pek şiddetli bir azap vardır. Eğer Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Fakat O, rızkı dilediği ölçüde indirir. Şüphesiz ki O, kullarından hakkıyla haberdardır ve onların her halini görür. İnsanlar ümitsizliğe düştüklerinde yağmuru indiren ve rahmetini her tarafa yayan da odur. O kullarını gözetip koruyan ve her türlü övgüye layık olandır. Gökleri, yeri ve onlar da yaydığı canlıları yaratması da onun varlık ve birliğini, kudret ve rahmetini gösteren delillerdendir. O, dilediği zaman, onların hepsini bir arada toplamaya kadirdir. Başınıza ne musibet gelirse, kendi elinizle kazandığınız günahlar yüzündendir. Üstelik Allah, günahlarınızın birçoğunu da affeder. Allah size azap vermeyi murat ettiğinde, siz yeryüzünde onu aciz bırakamazsınız. O zaman Allah'tan başka ne bir dostunuz bulunur, ne de bir yardımcınız. Denizde dağlar gibi akıp giden gemiler de, onun ayetlerindendir. Allah dilerse rüzgârı durdurur da, denizin ortasında kalıverirler. Şüphesiz ki bunda, çok sabreden ve çok şükreden herkes için deliller vardır. Yahut onları kazandıkları günahlar yüzünden batırır, birçoğunu da affederek kurtarır. Ta ki, Ayetlerimize karşı mücadele edenler azabımızdan kaçıp sığınılacak bir yer olmadığını bilsinler. Size ne verilmişse dünya hayatının gelip geçici menfaatidir. Allah katındaki ise iman eden ve Rablerine tevekkül edenler için daha hayırlı ve daha devamlıdır. O kimseler ki büyük günahlardan ve çirkin söz ve davranışlardan kaçınırlar. Öfkelendikleri zaman kusurları bağışlarlar. O kimseler ki Rablerinin davetine uyarlar ve namazlarını dost doğru kılarlar. Onların aralarındaki işleri istişareyledir. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunurlar. O kimseler ki Zulme uğradıklarında onu gidermek için birbirleriyle yardımlaşırlar. Kötülüğün karşılığı ona denk bir cezadır. Fakat kim affeder ve barışı tercih ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz ki o zalimleri sevmez. Kim zulme uğradıktan sonra hakkını meşru surette alırsa onun için bir mesuliyet yoktur. Mes'ul tutulacak olan, halka zulmeden ve yeryüzünde haksız yere taşkınlık çıkaran kimselerdir. Onlar için pek acı bir azap vardır. Her kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz ki bu, uğrunda azim ve sebat edilmeye değer işlerdendir. Allah kimi saptırırsa, bundan sonra ona bir dost bulunmaz.'' Azabı gördükleri zaman sen o zalimleri görürsün ki, dünyaya geri dönmek için bir yol yok mu derler. Onları cehenneme arz olunduklarında zilletten boyunlarını bükmüş ve göz ucuyla ateşe gizlice bakar halde göreceksin. İman edenlerse diyecekler ki, hüsrana düşenler, Kıyamet günü kendilerini ve yakınlarını ziyana atmış olanlardır. İyi bilin ki, zalimler ebedi bir azabın içindedirler. Allah'tan başka onların bir dostu yoktur ki, kendilerine yardım etsin. Allah'ın saptırdığı kimse için hiçbir kurtuluş yolu yoktur. Geri çevrilmeyecek bir gün, Allah tarafından gelmeden önce, Rabbinizin davetine uyun. O gün ne sığınacak bir yeriniz olur, ne de yaptıklarınızı inkar edebilirsiniz. Eğer yüz çevirirlerse, biz seni onlara bir koruyucu olarak göndermedik. Senin vazifen tebliğden ibarettir. Biz insana tarafımızdan bir nimet tattırdığımızda onunla şımarır. Kendi yaptıkları yüzünden başlarına bir kötülük geldiğindeyse, insan verir. Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. O dilediğini yaratır. O dilediğine kız çocukları bağışlar. Dilediğine de erkek çocuklar bağışlar. Yahut onlara erkek ve kız çocuklarını bir arada verir. Dilediğini de kısır bırakır. Şüphesiz ki O her şeyi hakkıyla bilir ve O'nun gücü her şeye yeter. Allah bir beşerle ancak kalbine ilham etmek yahut perde arkasından sesini işittirmek suretiyle konuşur. Veya Rabbinin izniyle vahyetmesi için ona melek gönderir. Şüphesiz ki o her şeyden yücedir ve onun her işi hikmetledir. Sana da böylece emrimizden kalplere hayat veren Kur'an'ı vahyettik. Yoksa sen Kur'an nedir? iman nedir bilemezdin. Fakat biz o Kur'an'ı bir nur kıldık ki onunla kullarımızdan dilediğimize yol gösteririz. Sen de hiç şüphesiz dost doğru bir yola rehberlik edersin. O Allah'ın yoluna ki göklerde ne var, yerde ne varsa O'na aittir. Bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Zuhruf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim, Her şeyi apaçık beyan eden kitaba yemin olsun ki, düşünüp anlayasınız diye biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Muhakkak ki o, katımızdaki levh-i mahfuzda saklı, pek yüce ve pek hikmetli bir kitaptır. Yoksa siz haddini aşan bir topluluk olduğunuz için, biz Kur'an'ı size indirmekten vaz mı geçeceğiz? Evvelki kavimlere de biz nice peygamberler göndermiştik. Onlara hiçbir peygamber gelmedi ki onu alaya almış olmasınlar. Biz bunlardan daha da kuvvetli olanlarını helak ettik. Evvelki kavimlere dair misaller Kur'an'da geçmiştir. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, Elbette, kudreti her şeye galip olan ve ilmi her şeyi kuşatan Allah yarattı derler. O Allah ki, yeryüzünü size bir beşik yaptı, dost doğru gidesiniz diye, O'nda size yollar yarattı. O Allah ki, gökten belli bir ölçüde su indirir, sonra O'nunla ölmüş bir beldeyi diriltiriz. Siz de kabirlerinizden böyle çıkarılacaksınız. O Allah ki, bütün çiftleri yarattı ve bineceğiniz gemileri ve hayvanları hizmetinize verdi. Ta ki, üzerlerine binip, dilediğiniz yere gidesiniz. Onlara bindiğinizde, Rabbinizin nimetini hatırlayın ve deyin ki, her türlü noksandan münezzehtir O Allah ki, bunu bizim hizmetimize verdi. Yoksa bizim buna gücümüz yetmezdi. Muhakkak ki sonunda Rabbimize döneceğiz. Onlar ise kullarından bir kısmını Allah'ın bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankörlük içindedir. Yoksa o yarattıklarından kendisine kızlar edindi de sizin için erkek çocukları mı seçti? Halbuki onlardan biri Rahman'a yakıştırdığı kız evlatla müjdelenince öfkeyle dolup yüzü simsiyah verir. Onlar süs içinde yetiştirilip de mücadelede erkekler gibi kendisini savunamayan kız çocuklarını mı Allah'a yakıştırıyorlar? Rahman'ın kulları olan melekleri de dişi saydılar. Yoksa onların yaratılışına şahit mi oldular? Bu sözleri elbette yazılacak ve hesabı kendilerinden sorulacaktır. Rahman dileseydi biz bunlara tapmazdık dediler. Bu sözlerini haklı gösterecek hiçbir delilleri yoktur. Onlar ancak yalan söyleyip duruyorlar. Biz bu Kur'an'dan önce onlara bir kitap verdik de ona mı bağlı kalıyorlar? Hayır, onlar, biz atalarımızı bu din üzerinde bulduk ve onların izinde doğru yola gidiyoruz derler. Bunun gibi, Senden önce de hiçbir beldeye biz bir peygamber göndermedik ki, oranın refah içinde yaşayanları, biz atalarımızı bir din üzerinde bulduk ve onların izini takip ediyoruz demiş olmasınlar. Peygamberleri, atalarınızdan gördüğünüz dinden daha doğrusunu size getirmiş olsam bile, onları mı takip edeceksiniz dedi. Onlar ise, biz sizinle gönderileni inkar ediyoruz dediler. Biz de onlara layık oldukları cezayı verdik. Şimdi bak, peygamberlerini yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? Hani İbrahim babasına ve kavmine demişti ki, Ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Ben ancak beni yaratana ibadet ederim. Muhakkak o beni doğru yola iletecektir. Ondan sonra gelecek olanlar tek bir Allah'a dönsünler diye İbrahim bu sözü arkasında bağıkı bir söz olarak bıraktı. Ben bu müşrikleri de atalarını da kendilerine hak kitap ve Allah tarafından gönderildiği apaçık bir peygamber gelinceye kadar nimetlerimden nasiplendirdim. Kendilerine hak kitap geldiğinde ise bu bir sihirdir. Biz buna inanmıyoruz dediler. Bu Kur'an Mekke ile Taif gibi iki büyük şehirde bulunan bir büyük adama indirilmeli değil miydi dediler. Yoksa Allah'ın rahmetini onlar mı paylaştırıyor? Onların dünya hayatındaki maişetlerini biz paylaştırdık ve birbirlerine işlerini gördürsünler diye onların kimine diğerinden üstün imkanlar verdik. Rabbinin rahmeti ise onların biriktirdikleri şeylerden hayırlıdır İnsanlar kafirlere imlenip de tek bir inkarcı topluluk haline gelecek olmasaydı Rahman'ı inkar eden o kafirlerin evlerinin tavanlarını ve üzerlerine bastıkları merdivenleri gümüşten yapardık evlerinin kapılarını ve üzerlerinde yaslandıkları koltukları da gümüşten yapardık onları altın zinetlere boğardık Bunların hepsi de dünya hayatının gelip geçici malıdır. Ahiret ise Rabbinin katında takva sahipleri içindir. Kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse, biz ona bir şeytan musallat ederiz de, ona yakın bir arkadaş olur. Şeytanlar onları yoldan çıkarır, onlar da kendilerini doğru yolda sanırlar. Nihayet huzurumuza geldiğinde o şeytana, ne olaydı der. Aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı, sen ne kötü arkadaşmışsın. Bugün pişmanlığınız size fayda vermez. Çünkü zulmettiniz, şimdi de azapta ortaksınız. Sağıra sen mi işittireceksin? Kör olanı ve apaçık bir sapıklıkta bulunanı sen mi doğru yola ileteceksin? Biz seni onların arasından alsak bile senin arkandan muhakkak onlara cezalarını veririz. Yahut onlara vaat ettiğimiz azabı sana da gösteririz. Biz elbette onları cezalandırmaya kadiriz. Sana bah vahyolunana sımsıkı sarıl. Şüphesiz ki sen dosdoğru bir yoldasın. Bu Kur'an senin içinde, kavmin içinde büyük bir şereftir. Hepiniz ondan mesul tutulacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor, Rahman'dan başka ibadet edilecek ilahlar yapmış mıyız? Andolsun ki biz Musa'yı apaçık mucizelerimizle Firavun ve ehline gönderdik. O, ben alemlerin Rabbinin elçisiyim dedi. Musa kendilerine mucizelerimizi getirdiğinde, onlar buna güldüler. Onlara gösterdiğimiz hiçbir mucize yoktu ki bir diğerinden daha büyük olmasın. Belki inkarlarından dönerler diye onları azapla yakaladık. Azaba düşünce "Ey sihirbaz!" dediler. Sana olan vadine dayanarak Rabbine bizim için dua et. Azabı kaldırırsa muhakkak biz doğru yola erişenlerden oluruz." Azabı onlardan kaldırdığımızdaysa sözlerinden dönüveriyorlardı. Firavun kavmine seslenerek, Ey kavmim dedi, Mısır mülkü ve sarayımın altından akan şu nehirler benim değil mi? Görmüyor musunuz? Ben meramını anlatmaktan aciz şu zavallıdan daha hayırlı değil miyim? Ona gökten altın bilezikler atılmalı veya beraberinde melekler gelip, onu tasdik etmeli değil miydi Firavun kavmini küçümsedi onlar da firavuna itaat ettiler çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavimdi nihayet bizim gazabımıza müstehak olduklarında hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini boğu verdik onları sonra gelecekler için geçmiş bir ibret numunesi yaptık Meryem'in oğlu misal verildiğinde senin kavmin sevinçten bağırışır oldu. Bizim ilahlarımız mı daha hayırlı, yoksa İsa mı dediler. Bu misali sırf seninle mücadele etmek için verdiler. Doğrusu onlar pek düşman bir topluluktur. İsa, peygamberlik nimeti verdiğimiz bir kuldan başka bir şey değildi. Biz onu, İsrail oğullarına bir ibret yaptık. Eğer dileseydik, biz yeryüzünde sizin yerinizi alacak melekler yaratırdık. İsa, kıyamet için bir alamettir. Onun hakkında şüpheye düşmeyin ve bana uyun, dosdoğru yol işte budur. Sakın şeytan sizi doğru yoldan alıkoymasın. Muhakkak ki o, sizin için apaçık düşmandır. İsa, apaçık mucizelerle geldiğinde, İhtilafa düştüğünüz şeylerden bir kısmını size açıklamak için ben size peygamberlikle ve kitapla geldim dedi. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Benim de sizin de Rabbimiz Allah'tır. Ona ibadet edin. Dost doğru yol işte budur. Sonra aralarında çeşitli fırkalar çıkıp İsa hakkında ayrılığa düştüler. Pek acı bir günün azabı yüzünden, o zalimlere yazıklar olsun. Onlar, hiç ummadıkları bir sırada, kıyametin ansızın başlarına gelmesinden başka bir şey beklemiyorlar. O gün dostlar birbirine düşman kesilir. Ancak Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınanlar müstesna. Ey kullarım! Bugün size bir korku yoktur, Artık mahzun da olmazsınız. O kullar ki, ayetlerimize iman etmiş ve Müslüman olmuşlardır. Siz ve hanımlarınız, sevinç içinde cennete girin. Etraflarında altından tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canların çekeceği, gözlerin zevk alacağı her şey vardır. Ve siz orada ebediyen kalacaksınız. İşte yaptıklarınıza karşılık size verilen cennet budur. Orada yiyeceğiniz nice meyveler vardır. Kafirler ise cehennem azabı içinde ebediyen kalacaklardır. Azapları asla hafifletilmez. Kurtulmaktan da ümitlerini kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik. Onların kendileri zalimdi. Cehennemin bekçisine ey malik, Rabbin artık bizi öldürsün diye seslenirler. Malik de siz böylece kalacaksınız der. Andolsun ki biz size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmadı. Yoksa onlar peygambere karşı bir tuzak kurmayı mı kararlaştırdılar? Biz de onların tuzaklarını boşa çıkarıp cezalarını vermeye kararlıyız. Veya sırlarını ve fısıltılarını işitmediğimizi sanıyorlar? Elbette işitiyoruz. Yanlarındaki meleklerimiz de onların her şeyini kaydediyorlar. De ki, eğer Rahman'ın bir oğlu olsaydı, ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum. Göklerin ve yerin Rabbi ve arşın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Bırak onları! batıl düşüncelerine dalsınlar ve kendilerine vaat edilen güne kavuşuncaya kadar oyalana dursunlar. Gökte de ilah O'dur, yerde de ilah O'dur. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır, O her şeyi hakkıyla bilir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin mülkü O'na ait olan Allah'ın şanı ne yücedir. Kıyametin vaktine dair bilgi, onun katındadır. Siz de ona döndürüleceksiniz. Müşriklerin onu bırakıp da kulluk ettikleri şeylerse bir şefaatte bulunamazlar. Ancak bilerek hakka şahitlik edenler o gün şefaat edebilirler. Onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette Allah derler. O halde nasıl da yüzleri haktan çevriliyor. Peygamberin Ya Rabbi Bunlar iman etmeyen bir topluluktur dediğini Allah biliyor. Sen onlara aldırma ve selametle deyiver. Onlar akıbetlerini yakında bileceklerdir. Duhan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamim. Apaçık kitaba yemin olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz onunla insanları sakındırırız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir. Biz Rabbinden bir rahmet eseri olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla bilir. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer hakikati idrak edebilen kimselerseniz, ona iman edersiniz. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren O'dur. O sizin ve sizden evvel gelip geçen atalarınızın Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Artık göğün insanları saracak apaçık bir dumanla dolacağı günü bekle. İşte bu pek acı bir azaptır. O gün insanlar, ey Rabbimiz bizden azabı kaldır, iman edeceğiz diyecekler. Onlar nerede, öğüt almak nerede? Kendilerini Allah'ın azabından açıkça sakındıran bir peygamber onlara gelmişti. Sonra onlar peygamberden yüz çevirmişler ve Kur'an diye bize okuduğu şey, ona başkası tarafından öğretilmiştir yahut o bir mecnundur demişlerdi. Biz o azabı biraz kaldırırız siz de hemen sözünüzden dönü verirsiniz. Pek şiddetli bir şekilde sizi çarptığımız gün ise layık olduğunuz cezayı vermiş oluruz. Andolsun ki onlardan evvel Firavun kavmini de imtihan etmiştik. Onlara pek şerefli bir peygamber geldi ve dedi ki, Esaretiniz altındaki Allah'ın kullarını bana teslim edin. Ben size gönderilmiş emin bir peygamberim. Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Ben size apaçık bir delil getirdim. Beni taşlamanıza karşı Rabbim ve Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Bana iman etmeseniz de benden uzak durun ve bana ilişmeyin. Sonra Rabbine dua ederek, muhakkak ki bunlar bir mücrimler güruhudur dedi. Biz de Musa'ya şöyle vahyettik. Kullarımla beraber geceleyin yola çık. Çünkü takip edileceksiniz. Denizde açılan yolları kendi haline bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Nice bağları, pınarları, ekinleri, güzel konakları, safasını sürdükleri nice nimetleri öylece geride bıraktılar. Biz de onlara başka kavimleri varis kıldık. Gök ve yer onlara ağlamadı, onlara mühlet de verilmedi. Andolsun ki biz İsrail oğullarını Firavun'un o alçaltıcı azabından kurtarmıştık. Şüphesiz o haddini aşanlardan bir zorbaydı. Andolsun ki biz onları bilerek o zamanın milletlerine üstün kılmıştık. Ve onlara her birinde açık bir imtihan bulunan mucizelerden vermiştik. Şimdi bunlar diyor ki, biz bir defa öldükten sonra tekrar diriltilecek değiliz. Eğer doğru söylüyorsanız atalarımızı bize getirin. Onlar mı daha hayırlı, yoksa tübba kavmiyle onlardan önce geçenler mi? Biz onların hepsini helak ettik. Çünkü onlar bir mücrimler güruhu olup çıkmışlardı. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri biz eğlence olsun diye yaratmadık. Onları biz ancak hak ve hikmetle yarattık. Lakin çoğu bunu bilmez.'' O hüküm günü herkesin bir araya toplanacağı bir gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası yoktur. Onlar kimseden yardım da görmezler. Ancak Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesnadır. Şüphesiz ki O'nun kudreti her şeye galiptir ve O çok bağışlayıcıdır. Zakkum ağacı günahkarların yiyeceğidir. Erimiş bakıra benzer ki, kaynar su gibi karınlarında kaynar. Onu tutun, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da azap olarak başından aşağı kaynar su dökün. Tat bakalım, sen çok aziz ve şerefli bir kimseydin. İşte bu şüphe edip durduğunuz şeydir. Takva sahipleri ise emin bir yerdedir. Onlar bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten, ve parlak atlastan elbiseler giyinip karşılıklı otururlar. Onları böyle mükafatlandırırız. Bir de onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada bütün korkulardan emin olarak her türlü meyveden isterler. Dünyadaki ölümden başka orada ölüm tatmazlar. Rabbinden bir lütuf olarak Allah, onları cehennem azabından da korumuştur. İşte en büyük kurtuluş budur. İyice düşünüp öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'ı senin lisanınla indirerek kolaylaştırdık. Artık onların başına gelecekleri bekle, onlar da bekleyip duruyorlar. Câsiye suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hâmîm bu kitabın indirilişi, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah tarafındandır. Muhakkak ki, göklerde ve yerde müminler için Allah'ın varlık ve birliğine, kudret ve rahmetine işaret eden deliller vardır. Kendi yaratılışınızda ve Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda da, kesin olarak inanan bir topluluk için deliller vardır. Gece ve gündüzün değişmesinde, Allah'ın gökten bir rızık indirip, onunla yeryüzünü ölümünden sonra diriltmesinde ve rüzgarları değiştirmesinde de, akıl sahibi bir topluluk için deliller vardır. Bu Allah'ın ayetleridir ki, sana hak ile okuyoruz. Allah'tan ve O'nun ayetlerinden sonra, artık hangi söze inanacaklar? Yalan uydurucu günahkarların hepsine yazıklar olsun. O yalancı günahkar ki, kendisine okunan Allah'ın ayetlerini dinler, sonra da sanki hiç işitmemişçesine, büyüklük taslayarak inkarında direnir. Onu pek acı bir azapla müjdele. Ayetlerimizden bir şey öğrendiğindeyse, onu alaya alır. Öğlelerinin hakkı, hor ve hakir edici bir azaptır. Önlerinde cehennem vardır. Ne kazandıkları şeyler, ne de Allah'tan başka edindikleri dostlar, onlara hiçbir fayda vermez. Onlar için pek büyük bir azap vardır. Bu Kur'an, bir hidayet rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse, pek şiddetlisinden acı bir azap vardır. Bu Allah ki, gemiler onun emriyle içinde akıp gitsin ve siz de lütfundan nasibinizi arayıp şükredin diye denizleri hizmetinize verdi. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsini kendi tarafından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verdi. Şüphesiz ki bunda düşünen bir topluluk için deliller vardır. İman edenlere söyle! Allah'ın ceza günlerinin geleceğini ummayanların eziyetlerine aldırış etmesinler. Çünkü Allah her topluluğa kendi kazandığının karşılığını verecektir. Kim güzel bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim kötülük yaparsa o da kendi aleyhinedir. Sonra hepiniz Rabbinizin huzuruna döndürüleceksiniz. Andolsun ki biz İsrail oğullarına kitap, hikmet ve peygamberlik verdik. Onları helal ve temiz nimetlerle rızıklandırdık ve kendi zamanlarındaki diğer milletlere üstün kıldık. Onlara din hususunda ve ahir zaman peygamberinin vasıfları hakkında apaçık deliller de verdik. Fakat onlar, kendilerine ilim ulaştıktan sonra sırf aralarındaki haset ve ihtiras yüzünden ihtilafa düştüler.'' Şüphesiz ki Rabbin, onların ihtilafa düştükleri şey hakkında, kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sonra da, seni dinde geniş ve doğru bir yol üzerinde kıldık. Artık ona tabi ol, bilmeyenlerin heveslerine uyma. Onlar seni Allah'tan gelecek hiçbir şeyden kurtaramazlar. Zalimler birbirinin dostudur. Takva sahiplerinin dostu ise, Allah'tır. Bu Kur'an insanların kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inananlar için bir hidayet ve rahmettir. Yoksa o kötülükleri işleyenler kendilerini iman edip güzel işler yapan kimseler gibi tutacağımızı ve hayatlarında ve ölümlerinde onlarla eşit olacaklarını mı sandılar? Ne kötü bir hükme varıyorlar. Allah Gökleri ve yeri hak ile ve adalet üzere yarattı. Ta ki kimse bir haksızlığa uğratılmaksızın, herkes kendi kazandığının karşılığını görsün. Heves ve zevklerini ilah edinen kimseyi gördün mü? Onun bu halini bildiği için Allah onu saptırmış, kulağını ve kalbini mühürlemiş, gözüne de perde çekmiştir. Allah'tan sonra artık onu doğru yola iletecek kimse yoktur. Hala düşünmez misiniz? Dediler ki, ancak bir dünya hayatımız vardır, burada ölür, burada yaşarız. Bizi helak eden de zamandır. Bu söylediklerine dair hiçbir bilgileri yoktur. Sadece bir zanna kapılmış gidiyorlar. Kendilerine apaçık ayetlerimiz okunduğunda, doğru söylüyorsanız, atalarımızı bize getirin demekten başka bir delilleri olmaz. De ki, size hayat veren Allah'tır. Sonra O sizi öldürür, sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde hepinizi toplar. Lakin insanların çoğu bunu bilmez. Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün ise batıla uyanlar hüsrana düşmüştür. O günün dehşetinden bütün ümmetlerin dizüstü çöktüğünü görürsün. Her ümmet kendi amel defterine çağrılır. Onlara bugün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz denilir. Bu, size hakkı söyleyen kitabımızdır. Bütün yaptıklarınızı biz kaydettiriyorduk. İman eden ve güzel işler yapanları Rableri rahmetine eriştirecektir. Bu ise apaçık kurtuluşun ta kendisidir İnkar edenlere gelince size ayetlerim okunmadı mı fakat siz büyüklük tasladınız ve bir mücrimler güruhu olup çıktınız size Allah'ın vaadi haktır kıyametin kopacağında şüphe yoktur dendiğinde siz kıyamet neymiş biz bilmeyiz biz onu bir tahminden ibaret sanıyoruz ''Buna dair kesin bir inancımız yok.'' demiştiniz.